1761, numaralı konu, Hazreti Ali'nin çeşitli hutbeleri, evet, Hazreti Ali bir hutbesinde şunları söyledi, insanlar üzerine öyle çetin bir zaman gelecektir ki onunla emrolunmadığı halde zengin, sahip olduğu mallara sımsıkı sarılacaktır, halbuki Allah Teala bir ayeti kerimesinde, aranızdaki fazileti, yardımlaşmayı unutmayınız, buyurmaktadır, kötüler itibar görüp iyi insanlar zillete itilecektir, zengin ve kötü kimseler mecbur kalanların mallarını yok pahasına ellerinden alacaklardır. Halbuki Hazreti Peygamber bu tip alışverişi ve ağaç üzerindeki meyveleri olgunlaşmadan satmayı yasaklamıştır. Abdurrahman bin Avef İnaz Ebu Ubeyd şöyle anlatıyor, bir kurban bayramı namazını Hazreti Ali'nin arkasında kıldım, ezan ve kâmet getirilmeksizin namazı kıldırdıktan sonra minbere çıkarak şunları söyledi, ey insanlar, Hazreti Peygamber keseceğiniz kurbanların etini üç günden fazla yemenizi yasaklamıştır, o halde üç günden sonra bunlardan yemeyiniz, Ribi bin Hıraş şöyle anlatıyor, Hazreti Ali'nin bir hutbesini dinledim, şöyle diyordu, ben Hazreti Peygamber'in, benim adıma yalan uydurmayınız, kim benim adıma bir yalan uydurursa o ateşe, cehenneme, atılır, buyurduğunu duydum. Hazreti Ali bir gün bir hutbe irade ederek şunları söyledi, ey insanlar, ister evli isters bekar olsun zina ettiklerinde köle ve kariyelerinize had cezasını tatbik ediniz, çünkü bir keresinde Hazreti Peygamber'in bir kariyesi zina etmişti, Hazreti Peygamber bana, ona had cezası uygulamamı emrettiler, ancak bu emri yerine getirmek için yanına girdiğimde kariyenin nifastan yeni çıktığını gördüm ve bu cezayı uyguladığımda ölmesinden korkarak vazgeçtim, gelip Hazreti Peygamber'e olup biteni anlattığımda, iyi etmişsin, buyurdular, Abdullah bin Seb, şöyle anlatıyor, Hazreti Ali bir gün minbere çıkıp elleriyle başını ve sakalını işaret ederek, cansız maddelere can verip kukkuru tohumları yeşerten Allah'a yemin ederim ki adamın biri şunu şununla boyayacaktır, dedi. Dedi, bunun üzerine cemaat, bunu kim yapacak, söyleyin de onun soyunu sopunu yok edip kokunu kazıyalım, dediler, Hazreti Ali, size Allah ile yemin verdiriyorum ki benim katilimden başka onun yakınlarından hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz, buyurdu, o zaman, öyleyse senden sonra halife olacak kişiyi seç, dediler, Hazreti Ali buna da şu karşılığı verdi, hayır, ben kendimden sonrası için hiç kimseyi seçmem, ben sizleri hz, peygamberin bizi kendisine teslim etmiş oldukları şeye Hz. Ali bir gün minbere çıkıp gömleğinin yeninden, içerisinde güzel koku bulunan bir şişe çıkararak, ey insanlar, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şu elimdeki hariç malınızda az ya da çok hiçbir şey eksiltmedim, beytül malınızdan hiçbir şey almadım, bunu da bana bir köy muhtarı hediye etti, buyurdu.